İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel merhaba. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Merhaba, günaydın. Haftanın Herkesi, karikatürlerini güzel seçtin mi bakalım? E, yeter. <gülüyor> ya şimdi e, aslında e, normal bir gazetede, basılı gazetelerden söz ediyorum. Önce e, şeye bakılır, e, karikatüre bakılır. Sonra ciddi haberler falan okunurdu. E, eskiden öyleydi, çok eskiden. Şimdi bakıyorum Ali Bilge'nin programından sonra benim başlamam biraz e, tuhaf kaçıyor ciddi ciddi çünkü işte e, konuşulan konular ben arkasından gelip bunları karikatürize ediyorum. E, <gülüyor> acaba iptal <iddia> mısın? <gülüyor> Ama bizim bizim programın adını şey e, demi konuştuğumuz gibi İHA yapalım iyi haberler ajansı ee, nasıl olur? E, ben hadi genel programın adını da. Ak yapıyoruz zaten, açık karikatür. Açık karikatür, ak, <gülüyor> ak karikatür. Peki, e, bu haftaki karikatürlerimiz hep e, tamamı yerli ve milli. E, bunda da sanırım e, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın seçim tarihinden söz etmesi neden oldu. Malumunuz, e, konuşuyordunuz da bol bol. E, Erdoğan... E, Grup toplantısı ertesinde geçen hafta 14 Mayıs tarihine vurgu yaptı ve rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin demiş ve sandıktan da büyük bir zaferle e, çıkmıştı. Şimdi e, yeter söz de karar da gelecekte milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz demiş aynı şekilde. E, seçiminde 14 Mayıs'ta yapılacağını ima etti. Ama e, muhalefet de bunu, de sloganı da yani Yeter Söz Milleti sloganını da benimseyince e, tabii karikatür alemi bir anda kalem kağıda sarıldı da e, gelin görün Cuma günü, benim kafam karıştı çünkü sanki herkes yeniden ters köşeye yattı gibi. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynen şöyle konuştu. Not ettim. E, Cumhurbaşkanı 60 gün öncesinden kararnameyle bu işin ilanını yapar. 60 gün sonra Yüksek Seçim Kurulu da bu kronolojik yapıyı çalıştırır. 60 gün ne zaman bitiyorsa seçim günüdür. Bunu da YSK takip eder. Şimdi bunlar işin farkında değil. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Eh bu da hayırlı bir adımdır dedi. Bu ne demek? Yani yorumlayamayacağım. <gülüyor> o zaman karikatürlerle yorumlamaya çalışalım. <gülüyor> evet. ee, i̇lk karikatürümüz e, Kemal Gökhan Gürses'ten artık onun marko olmuş e, filmgesi diyeceğim. Kargası, kara kargası Kemal Gökhan'ın o gagasına hep böyle dumanı tüten bir sigara kondurdu ki bu sigaraya da ne zaman sansür gelecek ya da buzlanacak hakikaten merak ediyorum. Neyse kara karga deniz kıyısındaki bir e, babanın üzerine bunlardan bolca var bizim e, mahallede de kaldırımların üstünde de var deniz olması bile. E, o babanın üzerine tünemiş e, yerdeki bir gazetenin ana manşetine şöyle yan gözle bakıyor. Manşette seçimler 14 Mayıs'ta diye yazıyor. Kargamızın sorusu ise manidar. Muhalefet de seçime katılacak değil mi? Yine yorum yok. Yorum yok evet. Ee, Hayati boyacı ise Almanya'dan e, Kemal Gökhan'ın kargasına e, yanıt göndermiş sayılır. Çünkü Hayati'nin karikatüründe e, bu kez sokakta yine e, bir bankın üzerinde yan yana oturmakta olan bir kadınla bir erkek görüyoruz. Kadın e, tipik e, muhafazakar diyebileceğimiz başörtüsünü klasik bir şekilde bağlamış. Ellerinde şişler e, görüyor. Oturmuş bankta ee, karşısındaki kişiyi adamı ise e, profilinden hemen tanıyabiliyoruz e, gözlükleri burnunun ve e, bıyıklarının şekli onu e, ele veriyor aslında e, Kemal Bey Kemal Kılıçdaroğlu e, ve örgü örmekte olan kadının e, yün yumağını da tutarak kendisine e, yardımcı oluyor. Tipik bir Kemal Bey davranışı bu da. Ee, bu esnada e, hanımefendi Kemal Bey'e soruyor. Seçim 14 Mayıs'ta adayınızı ne zaman açıklayacaksınız? Kemal Bey'in cevabı 15 Mayıs'ta. Niye gülüyorsunuz? <gülüyor> çok güzel olmuş. <gülüyor> Şimdi bu ilk iki karikatür e, muhalefet kanadına gitti. Evet. Gazete tencerenin köşesinden Bülent Çelik ise konuya bir başka cepheden, iktidar cephesinden yaklaştı. Bu da hoş bir karikatür. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeter sözde karar da gelecekte milletindir sözlerine gönderme yaparak çizdi bu karikatürü. Burada Erdoğan'ı çalışma masasının başında, baş danışmanlarından birine seçim kampanyasında kullanmayı düşündükleri slogan ve afişi gösterirken Görmekteyiz. Erdoğan arkasındaki duvarda ise Yeter Söz Milletin afişi asılı. Fakat el, elinde tuttuğu e, afişe e, baş danışman nedense gülerek hatta yüksek sesle itiraz ediyor. Yok artık. <gülüyor> bu kadarı da yemezler diyor. Şimdi Ne yazıyor Erdoğan'ın gösterdiği afişte? E, bir can simidi var. Onun üzerinde imdat. Altında da kurtarın bizi bu iktidardan yazılı. Şimdi yerler bir Yenez'den bilinmez ama kesin olan bir şey varsa o da böylesi bir kampanyanın çok tutacağı. Değil mi? Katılıyorsunuz değil mi? Evet tabii. Kurtarın bizi. <gülüyor> zaten şeyin aynı bu işte 1950 seçimleri öncesindeki şeyin tam evet. yerinde yani. Evet, evet, evet. Yani bir konsensüs oluşmuş durumda galiba. Hadi hayırlısı diyelim. Evet. <gülüyor> İsterseniz başka memleket meselelerine bakalım. Geçen hafta bir yasa kabul edildi ve 1961 yılından bu yana milli park olan Uluda, mevcut statüsünden çıkarıldı ve yeni kurulacak olan alan başkanlığına devredildi. Evet, onu talan diye de T koyarak da ifade eden çok... Alan çok... talan, evet. evet. Alan talan götüren, evet. Hem Uludağ'a hem de e, bütün ekosistemi yok edecek olan bu e, e, kanun teklifi yasalaşınca tabii e, tepkiler geldi. Herkesten her kesimden, toplumun her kesiminden tepkiler yağdı. E, karikatörcülerden de öyle. E, Kamil Masaracı, onun e, dün e, Cumhuriyet gazetesinde pek e, siyasi e, çizgileri yoktur fakat e, çizgilik e, başlıklı köşesinde e, çok e, net bir mesaj e, verdi. Masaracı aslında e, İstanbul Üniversitesi Or Orman Fakültesi mezunudur ve kendi ifadesine göre Orman Bakanlığında çalışırken e, günün birinde kafasına bir ağaç yaprağı düşmüş ve akıllanmış öyle karikatür çizmeye başlamış. <gülüyor> Şimdi dünkü karikatüründe masaracı e, bir daha kafasına ağaç yaprağı düşmesin diye gereken önlemi almış. O çizdiği koca ağacın meşe ağacını bilmiyorum. E, Gövdesi yok. Ağacı, evet. evet Gövdesi yok. Çok Tamamen kesilmiş. Evet. Yanına da bir tabela dikilmiş. Tamamen yerli ve milli uluda. Yani e, bu yasayla birlikte bundan böyle Uludağ'da rahat rahat gezebileceğiz. Kafamıza yaprak düşme tehlikesi kalmayacak. Ama rahat yine de rahat dikkat gezebileceğiz etmek... ama kayak yapabileceğiz mi? Hayır da e, yani e, kayak niye yapalım ki? Zaten kar yok. Kar olacak mı? Yok. yok. O zaman yani e, son derece gereksiz. E, kafamıza... E, Su, su kayağı evet. yaparız. Su kaya. Baraj, baraj, baraj diyordu çünkü cumhurbaşkanı nereden? Barajlarda su kaya yapılıyor. Yukarıda baraj olabiliyor mu? Bu da tepede, zirvede. Bilmiyorum, biraz yanlış olabilir. olur. Sanki olur, ama... İstersen, olur. Ama ya. Ya. Her yerde Yap, olur. Baraj. Su kayanın için yukarıya çıkmanıza gerek yok zaten. <gülüyor> Nerede olursa yapabilirsiniz barajın olduğu yerde. Benim böyle bir çizimim vardı hatırlar mısınız? Görlanta su hmm. kaya. Evet. <gülüyor> Rafting, eriyen o buzulların arasından. Evet, <gülüyor> evet. hoş olabilir yani. Evet. Spor spordur her zaman. Peki, e, Uludağ'da başımıza e, yaprak düşmeyecek ama tuğla düşebilir. E, dikkat etmezsek, baretle gezmekte yarar var. E, Uludağ'ın statüsünü değiştiren yasa tasarısı meclisten geçerken, e, HDP'nin de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin araştırılması önergesi geçmedi. E, Meclis Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi ki bunda da tuhaf bir şey yok. E, fakat yine de Gazete Duvarlı Karikatüründe Erceren e, bu şekilde imzalıyor karikatürlerini, Erceren bu önergenin niçin ve neden reddedildiğini son derece mantıklı bir şekilde açıklamış. Karikatürde Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AKP'li milletvekilerini sıralar, sıralarında otururken görüyoruz. Aslında bu karikatür karesinin içine 9 milletvekili sığdırabilmiş Ercelen. Ben bıyıklarının şeklinden onların AKP'li olduğunu varsayıyorum. Sadece bir tanesi. Üste soldan üçüncü, onun büyükleri daha gür ve sarkık. Muhtemelen o da AKP sıralarında oturan bir MHP'lidir. E, e, onun tam önünde oturan milletvekilinin aklından geçenleri de e, Erceren bizimle paylaşmış. Şöyle düşünüyor bu milletvekili, düşünce balonunda tabii. İklim bile değişti, bizim hayırlarımız değişmedi. Yaşasın istikrar. İşte evet. bu kadar. Yani, yani. E, reddedilen e, önerinin gerekçesini de e, yine HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan şöyle açıklamıştı. E, o da ilginç bir açıklama. E, İzindirirseniz sezonu okumak istiyorum. Evet, e, kur kuraklık var. Ocak bitmek üzere. Ankara'dayız. Hava durumu ortalaması 20 derecenin üzerinde. Yağmur yok, kar yok. Bir iklim krizi var. Bu iklim krizi elbette dünyada da etkisini gösteriyor, ülkemizde de etkisini gösteriyor. Tabii ki bu iklim krizinin bir nedeni de insan evladıdır. Ülkelerde de iktidarlardır. Bunu açık bir şekilde söylemek lazım. Uygulanan yanlış politika, politikalardır, yanlış siyasettir, doğaya tahakkümcü bakış açısıdır. Araçsallaştıran e, araç, araç yaklaşımdır. Dünyada tatlı su oranı %5'tir. Bunun %70'i tarımda kullanılıyor. %20'si sanayi ve evlerde kullanılıyor. Bu Türkiye'de de böyledir. Elbette Türkiye su oranı bakımından zengin bir ülkedir. Ama ilerleyen döneminde su çatışması, su savaşının olma ihtimali de vardır. Bundan Türkiye kaynaklı, niye su, su oranı niye fazla olsun? E, öyle demiş. Yanlış ben sadece şöyle. aktarıyorum. <gülüyor> i̇şte bundan sonraki karikatüre bir geçiş yapmaya çalışıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani kıtlıktan yanlış politikalardan falan söz etmiş milletvekili Ömer hocana. Tabii bu durumda öneri reddedilmiyip de ne olacaktı sanki? Yani hocam eşliksin başka işi yok. Şimdi karikatürcü Can Baytak aslında hangi merciye müracaat edilmesi gerektiğini ve karikatürcülerin bu kuraklık konusuna nasıl daha rasyonel yaklaşabildiğini şöyle göstermiş. E, bu kez Baytağan karikatüründe bir e, çiftçi vatandaşımızı görüyoruz. Sabahın erken bir vakti, Tan yeri henüz ağarmakta, e, orada uzakta bir köy var bütün manzara böyle turuncunun ve kızılın çeşitli tonlarıyla e, kaplanmış. Sanki böyle bir Mars gezegeni havası vermiş Can Baytak bu karikatürle. E, zaten köylümüz de e, bembeyaz astronot giys giysileri içerisinde. Onları e, kuşanmış, sırtında bir oksijen tüpü, e, kafasına da şeffaf bir kask takmış yine uzay. E, astronot kaskı e, bir eli belinde diğer elinde bir tarla çatalı var e, tamamen kurumuş altındaki toprağa umutsuzca bakıyor ve sesleniyor. Houston we have a problem <gülüyor> neden Houston'a sesleniyor neden Houston'a sesleniyor çünkü NASA'nın bundan e, tam bir yıl önce 11 Ocak e, 2021 günü kaydedilen Türkiye'nin yeraltı suyu ve toprak nemi ölçümlerine ilişkin haritalarına göre Türkiye'nin yüzde sekseninden fazla alanında olağanüstü şiddetli kurak ve şiddetli kurak veriler e, yayınlanmıştı. Bu da biraz önceki soruna cevap oluyor değil mi Özdeş? Evet. E, e, ne yapsın Can Baytağ'ın gariban çiftçisi e, meclise verilen önerilerin reddedildiğini duyunca çaresiz... Astronot kıyafetlerinde kuşanıp NASA'dan medet umuyor. Houston, we have a problem. Big problem. Ama haftanın e, karikatürünü e, seçmemişsin. Çünkü çevre meselelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çevre ve medyayı anlatacak olan şarkıcı Hakan Ural olacakmış. Bence Öyle haftanın mi? karikatürü bu. <gülüyor> devre sunumu yapacakmış kendi. Devre sunumu Allah Allah. yapacakmış. Bu AKP'yi baltalamak isteyenler buna karşı çıkıyor demiş kendisi. <gülüyor> ha. Peki bunu nasıl şartıyla mı yapacak? Yani ne karik karikatürle Karikatürle. Karikatürle. <gülüyor> <gülüyor> Daha doğrusu artık sana bırakıyoruz bunu. Yok estağfurullah. Tamam. Hakan, böyle... Hakan Ural oyuncu yani. bu arada. Oyuncu mu? Şarkıcı değil mi? Yok yok oyuncu diyebiliyorum. Emel ee, Bey de ben oyun... biraz çek, şey, evet e, özür diliyoruz kendisinden özür... Evet. Evet. evet. Bir, bir de ben... onun bir... dizi dizi ve sinema oyuncusuymuş programı mı? evet. Ee, Televizyon yorumcusuymuş. E, ma magazin programı vardı o <gülüyor> öyleyse <gülüyor> aslında daha çok bilinir olduk. Saygılar diyelim bu zaman. Evet. <gülüyor> Şimdi efendim Cuma günü e, yarı yıl tatilimiz başladı 2022-23 e, ve 19 milyondan fazla öğrenci karne almış. Gazete haberi şöyle, öğrenciler karne ve tatile başlamanın coşkusunu okul bahçelerinde düzenlenen törenlerle yaşadı. Karnesini alan öğrencilerden bazıları aldıkları iyi notlar ve takdir bel belgesiyle tatile mutlu başlarken bazılarında buruk bir sevinç vardı. Şimdi Hicabi Demirci oldukça tuhaf bir karikatür çizip paylaştı bu defa. Ee, karikatürde üstü başı yamalar içinde bir öğrenci görüyoruz. Ee, ellerinde yeni almış olduğu karnesini tutuyor. Fakat karnesindeki notlara bakacağına sanki karne kocaman bir pirzolaymış gibi üzerinden kocaman bir ısırık alıyor. Zaten aklından da iyi pişmiş bir pirzola geçiyor. Onu da görüyoruz karikatürde. Karnenin sağ üst kenarındaki Atatürk'ün resmi ise bu sahne karşısında yaşını tutamıyor ve koca bir damla yaş kaneden aşağı doğru e, süzülüyor. Oldukça simgesel ve dramatik bir e, karikatür bu. İnsan ne diyeceğine şaşırıyor haliyle. E, fakat benim bu karikatürü anlatma nedenim Hicabi e, Demirci'nin bu karikatürü çizmesine neden olan e, video görüntüsü. Şöyle, et ve süt kurumunun piyasaya Taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine bir haber yapılıyor ve bu haberde e, mikrofon uzatılan bir çocuk e, muhabirin e, mikrofon uzattığı çocuk şöyle diyor annem karne hediyesi olarak et aldı diyor kasap ise e, karnı hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola diyerek e, eti de çocuğa uzatıyor. Hicabi de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışmayan acı karçekler diye e, olayı karikatürüne taşımış. E, bu durumla ilgili böyle. aslında aylardan beri e, bazı öğretmen sendikalarının, öğretmenlerin yaptığı kampanya var. Okullarda o, bu bireyün yemek ücretsiz bir şekilde çocuklara verilsin. Çünkü hatta beslenme çantalarında hiçbir şeyin olmadığına dair böyle sürekli Evrensel Gazetesi'nde sık sık haberler çıkıyordu. Evet. en son hatta bakanlıkta bunu ilk başta yanır, sanırım 2 3 ay önceydi. Bunlar bazı solcuların abartıları demişlerdi. Şimdi ücretsiz işte yemek verecek okullarda diye açıklamaları da vardı. Şimdi İstanbul Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı aylık bir Rapor İstanbul Barometresi başlıklı bir rapor yayınlıyor. Ee, son rapora göre yıl boyunca İstanbullular evlerinde en çok ekonomik sorunları konuşmuş. Ee, yani İstanbulluların yaklaşık yüzde sekseni ya hiç geçinemiyor ya da kıt e, kanaat geçindiğini söylemiş ve e, maddi yetersizliklerden dolayı tercih ettiği gıdaları alamayanların oranı ise yıl boyunca yüzde altmışın altına da inmemiş. Konut fiyatlarına e, gelince artış %174,3 e, yani e, kıt kanaat geçinen İstanbullular için yıllık konut fiyat artışı %186,3'e erişirken konutun metrekare birim fiyatı ise 26.904 lira olmuş. of rakamlar, tuhaf oranlar yani evet. Evet, e, bu kadar ciddiyet yeter. E, sıradaki karikatür Tan Oral imzasını taşıyor. E, yılların ustası karikatürcü Tan Oral hem konut kirasına hem de elektrik faturasına çok rasyonel ve aynı zamanda radikal diyeceğim bir e, çözüm öneriyor. Çözümün adı Diyojen, Diyojen çözümü. Karikatürde de çözümü şeklen görebiliyoruz. Vatandaş yuvarlak bir fıçı bulmuş, yanı başına da bir gaz lambası kondurmuş, Çıplak ayaklı da olsa Mutlu Mesut fıçısının içinde yaşıyor tıpkı Diyojen gibi. Zaten Tanoral'da bu nedenle olsa karikatürün altına. Daha önceden çizmiş olduğu oldukça eski bir karikatür ama yenilemiş. Kira ve elektrik faturalarından kaçınmanın çözümü olarak Diyojen gibi yaşamayı öneriyor bu karikatürle. Yani? Yani fıçı bulalım. Boş fıçı var mı çevrede? Bir de gaz lambası. Ekolojik gazlandası. bir yaşam. Evet. <gülüyor> Şimdi e, izin verirseniz hazır biraz da süreniz var galiba değil mi? 5-10 evet, dakika. Evet. Ben Diyojen'den söz etmek istiyorum. E, Sinoplu e, olduğu söylenen bir antik çağ filozofu düşünürü e, Diyojen. E, kendi halinde medeniyetten uzak bir şekilde yaşamaya çalışan bir filozofmuş. Aynı zamanda medeniyetin içinde ama. Ee, ve e, zamanın e, hükümdarı e, Büyük İskender e, filozoflara da çok değer verilmiş. Bir gün Diyojen'i ziyaret etmiş. Herkesin bildiği hikayedir bu. Bir dileği olup olmadığını sormuş. O ise bu soruya e, parmağıyla güneşi göstererek tabii. Gölge etme başka ihsan istemem yanıtını vermiş. Yani bana veremeyeceğin şeyi benden esirgeme demiş. E, rivayet o ki e, daha sonraları İskender bu olay üzerine ben şayet imparator olmasaydım Diyojen olmak isterdim demiş. Çünkü filozofları hakikaten değer veriyormuş. E, Diyojen'in bugün Sinop girişinde 5,5 metre yüksekliğinde bir heykeli var. Onunla ben fotoğraf da çektirdim. Turan Baş tarafından yapılmış e, 2006 yılında yanında köpeği ve elinde feneriyle dürüst insan arıyor. Diyojen. Evet. Bir de... İskender'in di, heykeli var mı peki? Yok. Görmedim yani. Vardı mutlaka. Mutlaka var. Değil mi? Yok mu? Bilmiyorum. Yani var. orada yok. Makedonya'da falan vardır. Vardır herhalde. Kuzey Makedonya'da. Kuzey Makedonya'da tabii. Bir de Diyojen Mizah Dergisi vardı. Bu da Teodor Kasap tarafından çıkartılan İlk Osmanlıca mizah dergisi olarak bilinir ama öyle değilmiş. Araştırmacı yazar Turgut Çevik'e göre bu bilgi yanlış. Terakki gazetesi Diyojen'den çok kısa bir süre önce de olsa bu onuru bu onura sahip olmuş. Yine de ilk karikatür olarak bilinen ve anılan hep aynı anda hem batılı hem de böyle doğulu tarzında giyinen uzun kulaklı bir adam karikatürüdür. Gözünüzün önüne geliyordur belki böyle ee, eşi andıran kulakları vardır. Çeşitli kaynaklarda bu kişinin e, gazeteci ve muhbir aynı zamanda hem gazeteci hem muhbir. Garabet Parosyan oldu belirtilir. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nda bu e, şey dergisi e, e, adı ne Diyojen dergisi e, Mizan yani modern Mizan ilk öner, öner ö, ö, ö, örnekleri yayınlanıyordu ve orada mesela Namık Kemal'in de Ebuziya e, Tevfiq'in de imzasız yazılarına e, yer verilmişti. E, üç kere kapatılmış ve yayınını da e, 11 Ocak 1870'te e, 183. sayısından sonra kesin olarak e, e, kapat bir sona erdirmişti. E, sonrasında Teodor Kasap bu kez Ömrü sadece dört ay e, sürecek, 29 sayı ancak çıkartabildiği Çıngıraklı e, Tatar adlı dergiyi yayınlamış. E, Çıngıraklı Tatar aslında hayal dergisinden önce bir Diyojen'den sonra yayınlanmış olan e, Türk nizah tarihinin çok önemli bir kilometre taşı. Yani keşke bir gün fırsat bulur da Turgu Çeliker'i programımıza konuk edebilirsek. <Gülüyor> eminim bu konuda anlatacağı çok şey olacaktır zaten kendisi de 98'de onun da ömrü sadece 8 sayı süren bir Diyojen evet. dergisi çıkarmıştı bir mizah dergisi yayınlamıştı evet Theodor Kasap'ın Çıngıraklı Tatar dergisine gelecek olursak bundan kısa bir süre önce İstos yayınladı derginin bütün sayılarını içeren bir albüm yayınladı Seval Şahin, Alperen Topal ve Stefano Benlisoy'un derledikleri ve tamamı Türkçe olarak yayınlanan bu e, kitabın e, Paktin e, yazısının sonunda Şahin Topal e, Şahin Topal ve Benlisoy ortak bir e, temennide, tespit ve temennide bulunuyorlar. E, şöyle demişler, 19. yüzyıl Osmanlı toplumunun her renkli simalarından biri olan Teodor Kasap, Yerelde ve dünya çapında geçmekte olduğumuz şu bunalımlı dönemde bizi gülümseterek ruhumuzu hafifletmekle kalmıyor. Her türlü ayrımcılıktan azade ve insan olmak faydası üzerine inşa edecek bir siyasetin imkanına dair de umut vaat ediyor. Ee, bu e, kitapta, bu albümde İSOS yayınlarından çıktı. Onu da belirterek... E, Başka da karikatürüm yok bu hafta. Evet. <gülüyor> evet, hangisini ee, seçiyoruz? E, haftanın karikatürü olarak. Haftanın karikatürünü siz söylediniz demek. mi? Hepsi. Unutu... Ha hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Biz söyledik mi neyi söyledik? Ee, Vallahi unuttum. <gülüyor> haftanın karikatürü yok diye söyledi sanki. Ha yok dediniz. He? Haftanın ha. karikatürü yok. Evet. Haftanın karikatürü yok. Hakan yok. Hakan Ural e, sunum yapacak. Hani onun karikatürü gibi. Evet. <gülüyor> ee, öyle söyledim. İşte abi? aradaki yaş farkı nasıl belli oluyor Ömer Hocam? Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Sonuç olarak buradakilerden seçelim herhalde. Evet. <gülüyor> Şey, ek, ekranım karardı zor bir şey değil mi seçim bugün evet, zor zor hakikaten belki Can Baytak'ı öneriyorum Houston we have a problem haftanın en komik karikatürü evet trajikonik ee, özdeş özbaydan ses ee, tamamdır çıkmadı. <gülüyor> Onay aldık. Harika. Lütfen Peki, ha? Peki çok teşekkür ederim. Bir haftalar iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.